Bu kasideyi İmam Hüseyin Efendimiz'in mahdum Mükerremleri, İmam Zeynel Abid'in Hazretleri Kerbela faciasından hemen sonra inşaat etmiştir. Büyük dedesi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hüznünü ve şikayetini böyle bildirmiş ve istimdat etmiştir o günden beri resul Ekrem Efendimiz'den istimda edenler ve O'nun hasretiyle yanıp tutuşanlar hep bu kasideyi okuya gelmişlerdir. Kaside <Sessizlik> İnnil teyari hassaba yevmen ila ardil harem Belli selami ravzeten fihen nebiyyil muhterem Ekbaduna mecruhatun min seyfi hecril mustafa Tuba li ehli beldetin fihen nebiyyil muhteşem. Men veçhuhu şemsudduha, Men hadduhu bedrudduca, Men zatuhu nurul hüda, Men keffuhu bahrul kerem. Kur'anuhu burhanuna, Neshan li ediyanim madat, İzca'ena ahkamuhu küllü suhfi, Sare'l-adem Ya rahmetallil alemin Ante şefi'ul müznebin Ekrim lana yevmel hazin Fadlen ve cüden vel kerem Ya rahmetallil alemin Edrik li zeynil abidin Mahbusi eydis zalimin Fil mevkebi vel müzdaham Ey sabah bir gün o topraklara uğrarsan eğer o Yüce Nebi'nin ravzasına selamımı veriver. Ciğerlerimiz Mustafa'dan ayrılığın kılıcı ile yaralı. O beldenin ehline ne mutlu ki oradadır muhteşem Nebi. Onun yüzü parlak bir güneş. Yanakları tam bir mehtap, odur hidayet yıldızı, elleri cömertlik denizi. Getirdiği Kur'an, önceki dinleri ortadan kaldıran delilimiz. O Kur'an'ın hükümleri geldiğinde kaldırıldı bütün suhuflar. Ey alemlere rahmet olan Yüce Nebi, günahkarların şefaatçısı sensin. Bu hüzünlü günde, bu hüzünlü günümüzde bize lütfen ve keremen yardım et. Ey alemlere rahmet olan Yüce Nebi, Zeynel Abidine, bu fakire, tüm ehli imana, alemi İslam'a yardım et. O ki ve biz der ki, zalimler elinde esir, ...ve zahmet içindeyiz. Ya Allah, Ya Resul Ya Habib Ya Nabi Allah, Ya Allah, Ya